Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymeti izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihalet TV tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı yine bizlere bu adreslerden gönderebilirsiniz. Geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızda lalegül tv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbim iyilikler versin, hamdımıza evet. artırsın inşallah. Evet. Ee, i̇lk sorumuz hocam, Şafii mezhebine e, göre yapılan nikahımda başka erkek yakınım olmadığı için amcam ve 13-14 yaşındaki erkek kardeşim Bulu kesin değil, velim olmuştu. İkisi de namaz kılmayan kişilerdi. Veli fasık olmamalıdır diyorsunuz, bu nikah geçerli midir? En baştan yeniden yapılmalı mı? Yeniden yapılsa sıfırdan yeni bir nikah olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyh rasulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Nikah, iki karşıt cinsin bir araya gelerek harici etkenler bulunmaksızın hayatlarını birleştirme üzerine belli şartlar doğrultusunda anlaşmaları ve akit yapmalarıdır. Hanefi fıkhına göre bu akdin yapımı aşamasında gerek erkek tarafı olsun, gerek kız tarafı olsun, yani akdin iki tarafı diye tabir ettiğimiz tarafların akıllı olmaları, akli melekeleri yerinde olmaları ve bulu ya da ermiş olmaları yeterlidir. Dolayısıyla akli melekeleri yerinde olan ve reşit olan kişiler bir araya gelerek e, harici bir problem de söz konusu değil ise akit yapmaları mümkündür, caizdir. Ancak Şafi mezhebinde ise kızın bizzati kendisinin akit olması, yani akitte bir taraf olması mümkün değil, onun velisinin bu akitte taraf olması gerekecektir. Bu iştihadi bir mesele. Bu konuda varit olan hadis-i şeriflere Hanefi mezhebinin farklı yorumları vardır. Şafi mezhebinin ise farklı yorumları vardır. Dolayısıyla şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Velisi olmayan bir kızın nikahlanması şafi fıkhına göre mümkün değil. Velisinin onun nikahını kıyması gerekecektir. Hanefi mezhebine göre ise tasarruf yapma liyakatına sahip olan her bir kimse bu nikah hakkını yapabilme liyakatına sahiptir. Şafi mezhebinde veli şartı arandığı gibi velide de aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların başında da velinin fasık olmaması gelmektedir. Fasık olan bir veli, günahkar olan bir veli'nin akitte taraf olması, şafi kaynaklarının ifadeleri doğrultusunda sahih olmayacak, bu nikah geçerli olmayacaktır. Hatta sadece vekil yani veli de değil, nikahın esnasında şahit olan kişilerin de akitte şahit olan işte iki erkek veya bir erkek, iki bayanın da fasık olmaması gerekir. Hı hı. Hatta şafi kaynaklarında şöyle bir ifade de vardır. Nikah hakta esnasında işte cemih hatalarımıza estağfurullah diyerek hı. o anda tövbe istiğfar etmek, o anda günahına pişman olmak yeterli olur mu? Kişiyi fasıklılıktan hı hı. kurtarır mı? Şahitler için o anda tövbe istiğfar etmesi yeterlidir deniyor. Hı hı. Ancak veli için ise Tövbesinden, e, tövbe ettikten sonra bir sene o tövbesine sadakat göstermesi gerekir. Ve, şah, e, veli olabilmesi, evet. nikahda taraf olabilmesi için. Bu da önemli bir e, durumdur. Dolayısıyla böyle bir konuma sahip olmayan bir kimsenin e, nikahda taraf olması şafi fıkhına göre geçerli olmayacaktır. Bu kardeşimize de tavsiyemiz ki namaz kılmıyor ifadesini kullandı. Evet. Ya Hanefi fıkhı doğrultusunda nikahlarını kıyabilirler. Çünkü kendisinin akli melekesinde bir sıkıntı söz konusu değil ise, e, bulu çağına da ermiş ise, harici farklı bir etkenlerde bulunmuyor ise, bizatihi kendisinin akitte e, mubaşır olması, akitte taraf olması mümkündür. Hanefi mezhebine göre. Evet. Ama dediğimiz gibi Şafi mezhebinde bahsettiğimiz şartların bulunması gerekecek. Evet, bir başka sorumuz da, e, benim eşim çalışmam konusunda aşırı ısrarcı, kendi maaşı yeterli ancak mal sahibi olmak istiyor ve böyle yaşamaya mecbur değilim diyor. Bu konuda aramızda anlaşmazlık çıkıyor, ne yapmam gerekir, kendisine ibadetlerimde sıkıntı yaşayacağımı söylememe rağmen ısrarcı oluyor. Bu konuda bilgi verir misiniz hemşerler? Tabii bu sualin iki tarafı var. Yani bunu sual eden kişi acaba erkek mi? Yoksa bayan, bayan mı? Kardeşim, Anlaşıldığı kadarıyla bayan kişi e, diyor ki eşimin maaşı yettiği halde, e, yani yaşamımızda herhangi bir sıkıntı olmadığı halde kocam beni sıkıştırıyor çalışmam üzerine. E, tabii bu doğru bir şey değildir. Şöyle ki doğru bir şey değildir. İslam hukukunda ailenin maddi yükü erkeğe aittir, kadına değil. Dolayısıyla bir erkek bir hanımefendiyle evlendiğinde onun maaşiyetini temin etmek zorundadır kendi hayat standartını yükseltebilme adına veya rahat, müreffeh bir hayat yaşayabilme adına hanımına sen çalış, sen de bu eve para getir deme hakkına şeran sahip değildir. Böyle bir evlilikte zaten sıkıntılı bir evliliktir. Dolayısıyla bayanların çalışması zaten günümüz şartlarındaki sıkıntılar malumdur. Bunları da göz ardı ederek, Madem ki eşinin de yani erkeğin de bu manadaki maaşı yeterli geliyorsa harici olarak hanıma böyle bir baskı yapma hakkı kesinlikle yoktur. Dediğimiz gibi öyle işi olmasa dahi kadının eve ekmek getirme mecburiyeti yoktur. Yani çünkü maaşı tamamıyla kocanın sorumluluğu altındadır. Koca bunu karşılamalıdır, evet. üstlenmelidir. O yüzden böyle bir sual, yersiz bir sualdir. Yani böyle bir talep doğru bir talep de değildir kesinlikle. Kadının çalışması bu manada böyle bir mecburiyeti de yoktur. Kocasına düzgün bir şekilde, güzel bir ifadeyle bunu dillendirsin. Ben çalışmayacağım, sen beni bakmakla mükellefsin, ben seni bakmakla mükellef değilim desin. Gerekirse ailenin diğer büyüklerine de bu konuyu taşıyarak aralarındaki bu problemin halledilmesi üzerine gayret sarf etsin. Evet. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin inşallah. Yani bu yönde çok mağdur olan bayan kardeşlerimiz evet. var, büyüklerimiz var. Rabbim yardımcılar olsun diyelim. E, hocam bir diğer sorumuz. E, sonucunun ağırlığını bilmeden, dinden çıkaran bir iş yapan kimse tövbe edip İslam'a dönebilir mi? Tövbe edilirse zaman sınırı var mıdır? Bu kişi dünyada olduğu müddetçe, ahirette perde açılmadığı müddetçe, Hı -hı. yani son nefesine kadar tövbe kapısı açıktır. Evet. Ki bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere Günahına tövbe eden kişi o günah işlememiş gibidir. Bu günah ne olursa olsun. Velev ki insanı dinden çıkartan bir günah olsa bile Allah muhafaza. Ee, ama e, tabii tövbenin de belli başlı şartları vardır her şeyden önce eğer o günah Allah muhafaza insanı iman dairesinden dışarı çıkartırsa, derhal ondan vazgeçip tövbe istiğfar etmek, tekrardan kelime-i şehadet getirerek din dairesine girmek gerekir. Artı nikah gibi bir takım e, dine endeksi olan, imana endeksi olan yapıların da tekrar edilmesi. Yani nikahını yenilemesi, eğer hac yapmışsa bu hac zaten lav olduğundan, geçersiz olduğundan dolayı Gina maddi imkana sahipse bu hacını da yenilemesi gerekecektir. Hmm. Ee, diğer e, farklı yani insanı küfre sokmayan, fasık eden günahkar, günah işlemi ise burada da tövbe etmesi ama tövbette nasuh bir tövbe etmesi hmm. ki İmam-ı Nevevi'nin de ifade ettiği üzere e, tövbenin sahih olabilmesi, nasuh bir tövbe olabilmesi için e, üç şartın var olduğundan bahsedilir. Öncelikle o günahı derhal bırakmalı. Yani günaha devam ettiği sürece ben bu günahtan tövbe ediyorum dese bu tövbe geçerli bir tövbe değildir. İkinci olarak da bir daha o günaha dönmemeyi azmetmeli. Yani ben bunu bıraktım, vazgeçtim. Bundan dolayı pişmanım ve bir daha asla bu günahı işlemeyeceğim diye Hı. kalbinde katı olarak kastetmeli. Yoksa ben şu anlık için tövbe ettim ama ileride tekrardan bu işe dönebilirim şeklinde bir düşünce varsa bu tövbe de geçerli bir tövbe değildir. Hı. Üçüncü olarak da e, o işlemiş olduğu günahın burukluluğunu kalbinde her daim yaşaması. Hı. Yani iyi ki de zamanında onu yapmışız. Bak şimdi zaten yapamıyoruz şeklinde bir düşünceye sahip olmak o günahtan tövbe etmek için yeterli değildir. Yani tövbe ettiği zaman o pişmanlığı da kalben yaşayabilmesi, o günleri hatırlatmaması, o günleri anlatmaması veya onu ifşa etmemesi ve aklına geldiği zamanda da o burukluluğu kalbinde yaşaması gerekir. Bu üç şart tahakkuk etmedikçe kişinin tövbesi sahih olmayacağını İmam Nebebi buyurmaktadır. Tabi bu günah eğer kul hakkı değil Allah hakkı ise. Eğer kul hakkı da var ise dördüncü bir şartta o kişiyi razı etmek gerekecek. Kimin hakkına tecavüz etmişse, eğer onu bulma imkanı yoksa onun varislerine giderek o kişiden o hak neyse onu bir şekilde karşı tarafa vermesi, hiçbirine ulaşması mümkün değilse o meblağı o kişi namına fakirlere tasadük etmesi gerekecektir. Yoksa bunlara hiç riayet etmeden mücerre sadece tövbe demek yeterli olmayacaktır. Rabbim gerçek manada tövbe edeyimini nasip etsin evet. ve son nefesimize kadar da o tövbemize sadık olabilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Bir başka sorumuz hocam, ee, bazı camilerde cuma hutbesinde dört halifenin ismi sesli bir şekilde okunmasına rağmen çoğu camide okumuyor. Hatta namazdan sonra imamlar neden okumadıklarını sormama rağmen ben içimden okuyorum deyip geçtiriyorlar. Bu konu önemi hakkında bilgilendirme yapar mısınız? Cuma namazı farz bir namazdır. Evet. Cuma namazının şartlarından bir tanesi de farzdan önce hutbenin okunmasıdır. Evet. İki hutbenin okunması. Hanefi mezhebine göre hutbenin sahih olabilmesi için elhamdülillah demek yeterlidir. Yani uzun bir dua, vazu u nasihat şeklinde bir hutbe sünnetleriyle, edepleriyle beraber olan bir hutbedir. Ancak farziyeti sadece Allah'ı zikretmek, subhanallah demek, elhamdülillah demek hutbenin sıhhati için yeterlidir. Şafi mezhebinde ise beş şart vardır ki bunların içinde vazu u nasihatta bulunması, e, dua etmesi ki günümüzdeki hutbe sistemlerinde bunların hemen hemen hepsi tatbik edilmediklidir. Her iki hutbede de. Ee, dört halifeye dua edilme meselesi ise tarihte daha önceki dönemlerde halifelere küfretme olayları olduğu için siyasi olarak ehli sünnetin bir nevi işareti olarak hı hı. E, hutbelerimize imamlarımız dört halifeye dua etmişler, onların isimlerini zikretmişlerdir. Bu hutbenin sıhati için gerekli olan bir şart değil, sadece ehli sünnet olduğunu vurgulamak, yani biz Sünniyiz, biz e, onlara bağlıyız biz selefimize bağlıyız şeklinde bir algıdır, bir ifadedir. Dolayısıyla bunun oluşmaması, yani böyle bir duanın bulunmaması o hutbenin sahatına mani değildir. Tabi itikadi olarak hatipte herhangi bir problem söz konusu değilse. Dolayısıyla bazı camilerde imam efendilerin bunu okumaması, daha kısa hutbe dualarıyla yetinme gayesi olabilir. Hı hı. Veya onu ezbere bilmemiş olabilir. Neticede e, Arapça bir ibare olarak geldiği için bunu belki de ezbere de bilmeye, bilmemiştir. Dolayısıyla bunun üzerine çok düşmek e, gerekli değil. Evet. Ama eğer kötü bir niyetin olduğu sezgisi varsa, yani bu kasıtlı bunu yapmıyor veya da bu manada bunun farklı bir itikada sahiptir şeklinde ise tabii bu irdelenmelidir. E, bunun arka planda neler olduğu da araştırmalıdır. Evet ama bunun haricinde böyle bir şey yoksa da e, bilmeyebilir. Bu konuda sıkıştırmaya da gerek yok ama hatiplerimizin buna dikkat etmesini de tavsiye ederiz. Evet. Çünkü ehli sünnetim iş haridinden Kesinlikle Hocam hatta bazı camilerde çoğu zaman ziyaret ettiğimizde şey de görmüştük. Yani bazı hoca efendilerin hutbeye çıkıp bir ayet, bir hadis-i şerif okuyup indiğini de görmüştük. O anlarda çok şaşırmıştık. Bilgi sahibi olmadığımız için araştırdığımızda dediğiniz gibi bu şekilde olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet. Bir diğer sorumuz hocam Mehrimizi e, hatırlamıyorum, bir mehir evlenirken söylenmişti ama hatırlamıyorum ne yapmalıyım. Şimdi bu borcumu nasıl öderim? Hanımla anlaşıp bir mehir belirlesek, buna göre ödesek e, olur mu diye sormuşlar. Mehir nikah akdinin neticesidir, sonucudur. E, nikah akdinin şartı değildir. Dolayısıyla akit esnasında mehir zikredilmiş olsa da olmasa da nikah sahiptir. Ama nikahın gereği olarak erkeğin hanımına mehri vermesi gerekecektir. Hı hı. Bu vermesi gereken rakam eğer daha önceden aralarında anlaşmış oldukları rakam ise ki buna mehri müsemma deniyor, hı hı. yani tesmih edilmiş, e, rakamı belirtilmiş Bileler. bir mehirdir. Bunu vermesi gerekecek. Eğer böyle bir belirtme söz konusu değil ise, böyle bir anlaşma söz konusu değil, bu şekilde nikah kıyılmışsa mehri misil dediğimiz kadının babası tarafından kendi gibilerinin evlenmiş olduğu mehir miktarı asıl kabul edilerek o doğrultuda bir hareket, o doğrultuda bir rakam tespit edilir. Buna da mehri misillenir. Burada deniyor ki biz nikah esnasında bir mehirden bahsettik. Ancak bunun ne olduğunu şu anda hatırlamıyoruz. Evet. Muhtemelen hanımı da bunu hatırlamıyor. Ben işte şu anda aramızda belli bir rakam tespit ederek, Hanımım da bunu kabullense ve ona versem, olur o da mi? buna razı gelse bu olur mu? Tabii ki olur. Neticede bu hanımın alacağıdır. Alacaklı olan kimse alacağından feragat dahi edebilir. Yani külliyen bağışlama yetkisine sahip olduğu evet. için belli bir rakam ver. Gerisini istemiyorum da diyebilir. Veyahut da Borçlu olan erkek, benim borcum bu kadar ama ben daha fazlasını vermek istiyorum diyecek olsa da fazlasını vermesi de karşı tarafın kabulüyle yine sahiptir. Evet. Dolayısıyla burada maksat her iki tarafın rızasıdır. Her iki Hı -hı. taraf belli bir rakamda anlaşıp ve bu rakamda hem fikir olduktan sonra bu daha önce konuşulan rakam mıdır değil midir şeklinde vesveseye gerek yoktur. Velev ki öyle olsun velev ki olmasın hı hı. E, bu vermesi sahiptir e, Ve erkek bu borcunu ödedikten sonra ve kadın da bu şekilde alacağını aldım kabul ettikten sonra artık erkeğin daha mehir borcu olmayacaktır. Evet hocam hanımlar aslında mehirlerini çok fazla unutmazlar diye evet. diyorum hocam ama evet, sormasında yine bir fayda vardır. Bir başka sorumuz hocam gayrimüslim sermayeli bankalara vadeli faizli hesap açılabilir. Ona zarar olsun diye ve gayrimüslimle iddiaya gidilebilir diyenler var. Hatta Hz. Ebubekir radıyallahu an bir gayrimüslimle 10 devesine iddiaya girmiş. Efendimiz Hz. Ahad 100 devesine girmesini buyurmuş. böyle bir söylenti var bu konu hakkında. Neler söylersiniz? Bu mesele e Fıkıhta tartışılan bir mesele mezhepler olarak. Hmm. E, Hanefi mezhebinden İmam Muhammed ve İmam Ebu Hanife Allah onları rahmet eylesin, hmm. dışındaki diğer cumhur ulemaya göre hmm. diğer mezhep imamlarıyla beraber gerek faiz olsun, gerek kumar olsun, gerek İslami bir belde olsun veya İslami olmayan bir belde hmm. olsun mutlak manada haramdır. Hmm. E, almak veya vermek fark etmez. Herhangi bir ayrıma gidilmemiştir. Ancak e, Hanefi mezhebinde biraz önce bahsettiğimiz gibi İmam Muhammed ve İmam Ebu Hanife Rahimahumullah'a göre ise Darul Harp diye tabir edilen küfür diyarında Müslümanın faydası olması şartıyla hı hı. faizin caiz olabileceği yani bir Müslümanın harbi olan, kafir olan, gayrimüslimden faiz almasının meşru olduğu kitaplarda menkuldür, hı hı. vardır. Tabii burada bu fetvayı verilir mi verilmez mi bu bir ayrı konu. Evet. Çünkü bununla alakalı belki daha önceden de dillendirmiş idik. Bir tarihte Hüsamettin Vanlı hocamız bir dergide makale olarak faiz konusunu incelerken bu fetvayı da nakletmiştir Almanya'daki işçiler için özellikle. Hmm. Daha sonradan bu olay efendi hazretlerimize intikal ettirildiğinde efendi hazretlerimiz hoca ile görüşerek Ebu Hanife dahi söylediğinden bazen geri dönmüştür. O yüzden bunu günümüzde vermememiz daha doğru olsa gerek şeklinde diyerek evet. ikinci sayıda Efendi hocamız Hüsamettin hocamız bunun şu günümüz şartlarında uygulanmasının caiz olmayacağı yani cumhurun görüşü doğrultusunda hareket etmenin gerekliliğini yine delillerle vurgulamıştır. Tabi burada meseleyi bu manada bakacak olursak bu iştihadi bir meseledir. E, Delil sadedinde ise sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhın e, müşriklerle iddiası. Tabi bu iddia hicretten önce olan bir iddia. O dönemde Rum ile İranlılar bir savaş halinde. E, Rumlar ehli kitap, İran ise Pers yani müşrikler. Hı hı. Tabii ki bu durumda Mekke müşrikleri de kendisi gibi olan e, İranlıları tutarken Müslümanlar da ehli kitap daha ılımlı, daha e, yani neticede Allah inancı olması, tevhid inancına sahip olmaları, gerçi o dönemde tesis itikadına sahiplerdi. Evet. Ama müşriklere nispetle daha efendi oldukları için o tarafa gönülleri kayıyorlardı. Ve bunların savaş yapmasında ise Müslümanlar Rumların galip gelmesini ama müşrikler ise İran'ın galip gelmesini. Gerçekten de o dönemde İran Rumlar üzerine bir galebe söz konusuydu. Ve bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'de işte Rum Suresinin inmesi, ki o ayet-i kerimede Rumların sonunda galip geleceği, Hı -hı. yani ehl kitabın sonunda galip geleceği açık bir şekilde ifade edildiğinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o ayet-i kerimeye güvenerek, e, çünkü neticede bu Allah kelamı bu kesin böyle kesin olacaktır. Ki orada da aslında birçok de vardır. Hı -hı. E, çünkü bu olayın fi ednel ard ifadesi var. Yani yeryüzünün en çukur bölgesinde olduğu ki bu da Lut Gölü'nün bulunmuş olduğu yer. Ee, o zaman o ednaya ekrap manası verenler yani Arapların bulunmuş olduğu yere yakın ki gerçekten yakındır hı hı. orada vuku bulması veya günümüzde tespit edilen rakım olarak yani deniz seviyesinden en düşük hı hı. yer ki e, tam yanlış olmasın ama herhalde 400 veya 390 küsür metremine deniz seviyesinden düşük olduğu da tespit edilen bir yerdir. Orada bu savaşta Rumlar galip geliyor. Tabi bu olaydan önce Rumların mağlubiyeti gözükürken Mekke müşrikleri e, İranlıların kazanacağını söylerken Hz. Ebu Bekir hayır Rumlar galip gelecek ve bu konuda bir iddiaya giriliyor. Hmm. Ve iddiada Efendimiz ve Vesselam'a da gelindiğinde Efendimiz Hz. Ebu e diyor ki develerin sayısını arttır ama mühleti uzat. Hmm. E, ve gerçekten böyle yapılıp ve oradan e, müşrikler tabi ki bu iddiayı kaybederek Hz. Ebu Bekir bunları almıştır. Hmm. Şimdi buradan yola çıkarak deniyor ki bir Müslümanın İslami olmayan bir beldede ki o dönemde Mekke müşriklerin evet. e, elindeydi. Ee, İslami olmayan bir beldede gayrimüslimi çökertebilme adına ve kazanacağı kesin olmak şartıyla iddiaya girmesi, kumar oynaması caiz midir değil evet. midir? Bu konuda tartışmalı bir konu olmakla beraber Hanefi mezhebinden bazıları bunun caiz olduğunu söylemiş ama Cumhur ise bu olay... Daha kumarın haram olmadan önceki bir olay olduğu için Hı. bunun e, uygulaması daha sonradan nescedilmek suretiyle caiz olmadığı şeklinde işte hadi bir takım ifadeler vardır. Hı. Hı. Ee, ama yine biz Hanefi mezhebinde buna fetva verenler doğrultusuna bakacak olursak bile burada yalın olarak Müslümanın faydası olması kesindir. Hı -hı. Yani kesin Müslüman buradan fayda Kazanmaz temin sorumlu. edecektir. Evet. Tabii kumarda böyle bir şey söz konusu değil günümüzde. Hı -hı. Çünkü bir, orada bir vahiy gelmiş, Kur'an ayeti inmiş evet. ve kesin Hz. Ebubekir'in dediği olacaktı. Evet. Ama günümüzde böyle bir şeyi kesin olarak vurgulamak mümkün, mümkün değil. değil. Peki faiz meselesine gelince yani Darül Harp'teki faiz meselesine gelince Müslümanın yine faydası olması şartından bahsettiler. Oysa günümüz faiz sistemi faizi alan bir daha ikinci olarak şunu da vurgulamak gerekir bankacılık sisteminde siz faiz vermiyorsunuz faiz almıyorsunuz faiz veriyorsunuz. E, oysa kitaplarımızda geçen ifade faiz almaktan bahseder, Yani bir Müslüman gayrimüslimden faiz almasından evet. bahsedilir. Faiz vermesinden değil. Evet. Gerçi i̇lah Sünen gibi bazı kaynaklarda e, burada asıl olan Müslümanın faydasıdır. Eğer fayda faiz vermekte ise o da buraya şamildir şeklinde ibareler de vardır. Ama burada e, her halükarda karşındaki muhatap gayrimüslim olmalı ve o bundan çökermelidir. Oysa günümüzde faiz sistemi e, bankaları e, güç, e, güçlettirme, yani onların e, paralarının nemalaşması için asıldır. Karşı taraf kredi kullanan kimseyi refaha kavuşturmak için değildir. Evet. Bu manada fayda müslümana değil, gayrimüslima dönmekte artı. E, bir de oradaki bankalarda bulunan paraların tamamı gayrimüslimlere ait de değildir. Müslümanların hmm. da paraları vardır. E, maalesef e, bu manada aldırış etmeyen birçok Müslüman bu gibi kurumlara da para yatırmaktadırlar. Hmm. Bunları da seçme imkanımız olmayacağı için e, öyle veya böyle yani Hanefi mezhebindeki bu fetvaya göre hareket edecek olsak bile günümüz şartlarında banka üzerinden bunu tatbik etmemiz mümkün değildir. Uygulayacak bir yer yok. Bir Çünkü öyle bir konusu. imkan yoktur. E, karşında kişi bir şahıs olsa ve şahsın kendi parası olsa ve o gayrimüslim olsa belki o kişi için geçerli olacak. Hı. Ama bir kurum ki o kurumda Müslümanların da parası vardır. Bunu ayırt etmek de mümkün değildir. O yüzden böyle bir fetvayı biz asla vermiyoruz. Aynen nerede olursa olsun ister İslami bir belde olsun ister İslami olmayan bir belde olsun burada Müslümanın faiz alması da faiz vermesi de cumhur ulema doğrultusunda caiz olmadığını söylüyoruz. O yüzden kitaplarımızda var olan ibareler bu bahsettiğimiz şekilde değerlendirilen ihtilaf edilen ve farklı ciltler getirilen ibarelerdir. Evet. Ama dediğimiz gibi çok tartışmalı olmakla beraber ki Efendi Hazretlerimizin de bu konudaki terkinleri bunu ayırım yapmayalım cumhurun dediği gibi Çoğunluğun dediği gibi faiz her yerde faizdir, her yerde haramdır şeklinde bir fetvayı sunduğumuzdan dolayı da bunun caiz olmadığını net bir şekilde ifade etmekteyiz. Evet. Hocam bazı mesela gayrimüslimdir, kendi halinde yaşıyor, işini yapıyor, kazanıyor, yiyor, içiyor. Bu tip insanla da aynı muamele gösterebilir mi? Yani gayrimüslim olduğu için... Zaten genel olarak bunun caiz olmadığını söyledikten evet. sonra Hı. yani karşındaki kişinin artık bu saatten sonra yapısı şöyle veya böyle olmasının da sonuca pek tesir olmayacaktır. Olmayacak. Tamam inşallah Bir diğer sorumuz da e, hanımına boşama hakkı veren bir erkek daha sonradan bu hakkı alabilir mi? Bu verilen vekalet iptal etmek sayılmaz mı? Kişi vekilini az edemez mi? diye sormuşlar. Bu suali ifade eden kişinin... E, bir nebze dahi olsa fıkıh kitaplarının karıştırdığını Hı -hı. gösterir. Çünkü burada bir çelişkili bir mesele varmış gibi gözüküyor. Şöyle ki boşama hakkı İslamiyet erkeğe vermiştir. Hı -hı. Ancak erkek hanımına boşama yetkisi verebilir. Buna Hı -hı. fıkıh dilinde tevvil talak deniyor. Yani hanımına sen dilediğin zaman kendini boşayabilirsin şeklinde bir yetki verilebilir Hı -hı. erkek tarafından. Tabi burada e, yani konumuzla alakalı olması hasse bile bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Yanlış bilinen bir mesele var. E, boşama hakkı üçtür. E, ve bu üç hak erkeğin elindedir. Hı hı. Ancak bunu erkeğin elinde kalmasın, kadında da bir tanesi olsun şeklinde nikah esnasında bunun birini hanımına ver ki sen iki talaklıdan daha fazla boşayamaya, şeklinde bir bilgi var, bir evet. anlayış var halk dilinde. Yani üç salaklı bir anda boşayamam. Boşayama tabii. şeklinde. Oysa bu yanlıştır. Çünkü asıl olan erkeğin boşamasıdır. Erkeğin kadına böyle bir yetki vermesi kendisinin bu yetkiden soyutlanması demek değildir. Evet. Bu bir nevi vekalettir. Tıpkı ben size işte bakkaldan ekmek alma konusunda vekalet versem ben artık ekmek alamayacak mıyım? Hayır, ben de ekmek alabilirim. Hı hı. Yani size bir müvekkil olarak Yetki vermem, vekâlet vermem, vekâlet verdiğim işi benim yapamam anlamında değildir. Dolayısıyla bir, han, bir erkek hanımına boşama yetkisi verse dahi kendisinin boşama yetkisi yine daimidir, devam etmektedir. Peki sorumuza gelecek olursak, erkek vermiş olduğu boşama yetkisini hanımdan geri alabilir mi? Vekâleti iptal. Vekaleti iptal edebilir mi? Bunu da iki durumda düşünülebilir. Hanımına böyle bir yetki vermesi veya üçüncü bir şahsa böyle bir yetki vermesi. İşte e, hanımının annesine mesela, kayınvalidesine yetki veriyor veyahut da günümüz şartlarında avukata böyle bir yetki veriyor. İki mesele arasında fark vardır. Hanımının dışındaki birine yetki vermesi bildiğimiz yalın bir vekalettir. Hı hı. Dolayısıyla vekalette ise müvekkil her daim asıl olduğundan dolayı vekilini azletme yetkisine sahiptir. Yani üçüncü bir şahsa diyor ki ben sana yetki veriyorum hanımı boşa diye o vekil daha henüz bu işi icra etmeden seni azlettim deme hakkına sahiptir Hı -hı. müvekkil olan koca. Hı -hı. Ancak bu yetkiyi üçüncü bir şahsa değil de hanımına vermişse e, o da iki şekilde olabilir. Bir mutlak manada dilediğin zaman kendini boşayabilirsin demiştir. Bu durumda hanım istediği zaman kendini boşayabilir veyahut da böyle bir kayıt getirmeden... Taliki nefseki, Arapça ibarede kendini boşa demiştir. Kadının da kendini boşama hakkı o meclis ile mukayyettir. Yani o meclis devam ettiği sürece kendini boşayabilir ama o meclis nihayete erdiği zaman artık bu hakkı da iptal olmuştur. Yani mutlak olarak verildiği zaman vakitlidir, muvakkattır. Ama o kişiye e, istediğin zaman boşayabilirsin şeklinde genel bir yetki verilmişse de bunun belli bir vakti yoktur. Kadın her daim istediğinde erkeğin kendisine verdiği yetki doğrultusunda kendisini boşayabilir. Kocasını değil, kendisini boşayabilir. Bu da önemlidir. E, peki koca bundan vazgeçebilir mi, feragat edebilir mi? Deniyor ki burada... E, Normal yalın bir vekalet konumu yoktur. Temlik manası yani karşı tarafa bir şeyi mülk olarak vermek manası olduğu için meclis ile mukayyet olması yani kadının bunu kabulü o meclise bağlı olması artı erkek için bu bir nevi yemin gibi olacağından dolayı ve kişi de yemininden rücu edemez. Yani bir insan bir yeminde bulunsa daha sonradan ben bu yeminimden vazgeçtim. Yani yeminini bozma değil de evet. ben yemin etmemiş olarak kendimi kabul ediyorum dese de böyle bir şey geçerli değildir. Evet. Bu da herkese evet. hanımına tefillu talak diye tabir edilen, boşama yetkisini veren bir erkeğin ben bu yetkiyi artık erkek hanımımdan alıyorum deme yetkisi yoktur. Evet. Normal yalın bir vekalet gibi düşünmeyeceğiz bunu. Evet. O yüzden konuyu irdelerken Üçüncü şahsa verilen vekalet ile hanıma verilen vekalet arasında fark vardır. Üçüncü şahsa verilen vekaletten dönüş mümkündür ama hanıma verilen vekaletten erkeğin dönmesi mümkün değildir. Evet hocam. Ee, devam edeceğiz inşallah. Kısa bir araya gideceğiz hocam. Ee, kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletlealegül.tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı e, cevaplamaya devam edeceğiz. Kısa bir rica ediyoruz, ara rica ediyoruz. Sonrasında yine programımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlealegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Temmati izleyenlerimiz İlmi al programımıza devam ediyoruz. İlmi Halet TV komite adresine gelen sorularımızı değerli Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Eşimin kardeşine yaklaşık 8 yıldır 150 gram altınım var. İstediğiniz zaman veririm dedi. Şu an onda olan 150 gram altınımın zekatını vermem gerekir mi diye sormuşlar. Ama 8 yılda geçmiş. Borç Fıkıhta üç kısımda ele alınıyor, üç kısımda değerlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi kavi alacak diye tabir edilen ticari bir malın karşılığı veyahut da elden verilen borç kars. Evet. Böyle bir alacak, böyle bir alacak zekata tabi midir? Ee, bu borcu veren kimse, yani alacaklı konumda olan bir kimse zaten nisaba malik ise, bu da o malla beraber değerlendirilerek her yıl geldiği zaman bu kişi zekatını verecektir. Evet. Bu alacağını da oraya katarak bunun da zekatını vermelidir. Hı hı. Ee, sadece bu alacağı varsa başka hiçbir parası yoksa ve o alacağın miktarı da nisap miktarıysa yani bu sual eden kimsenin varsayalım ki başka parasının olmadığını düşünecek olursak bahsettiği miktar ki nisaba ulaşıyor. Sadece o kadar bir alacaksa bunun üzerinden yani bu paraya sahip olduğu tarihten itibaren bir yıl geçerse belki o esnada o para kendi elinde olmasın. Borç olarak bir başkasına vermiş olsun. Bunun zekatını vermekte de mükelleftir. Şu kadar var ki e, nefsil ül diye tabir ettiğimiz yani vücubiyet onu vermek dilliği Farz olacak ancak onu eda etmesi için ise ondan belli bir miktar teslim almadıkça verme sorunlu olmayacaktır. Hmm. Ama e, bu bir kenara yazılacak. Evet. Yani bu şu man şu demektir eline parası geçmediği müddetçe hmm. vermeyebilir ama kenara zapt edecek. Beş yılda geçse, yedi yılda geçse, kaç yıl geçerse geçsin toplu aldıktan sonra geriye dönüp bütün zekatlarını vermesi gerekecektir. Hmm. Bunu da şu şekilde hesap eder. Diyelim ki elindeki rakam 100 gramlık bir altın idi ve 5 yıl veya 8 yıl bunun zekatı verilmedi ve bu kadar sonra parasını aldı. Aldıktan sonra geriye dönük bu paranın %2.5'e çıkartıldıktan sonra ikinci sene yani diyelim ki 5 senelik hesabı 4. seneye geldiği zaman 4. sene de tamamından %2.5 değil kalandan %2.5. İşte üçüncü sene yine kalandan yüzde iki buçuk şeklinde böyle böyle çıkartı çıkartı bulunduğu seneye kadar gelmesi gerekir. Ya da eklediği olabilir değil mi hocam? Ya başka parasının olmaması Hı. durumundan evet. biz bahsediyoruz. Yani sadece o alacaklı olduğu o miktar var başka parası da yok. Hı. Diğerleri varsa zaten diğerinin zekatını ayrı hesap edip veriyordur. Evet. Bunu da vermesi gerekiyordu ama bunu vermemişse de toplu da teslim aldıktan sonra da geriye dönük bütün hepsini vermekte sorumlu olacaktır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz hocam, ayakları var ama yürüyemiyor, kalçasının üzerinde yürüyor. E, bu kimse namaz kılabilir mi, namaz kılmaya layıklı şey midir diye sormuş olacağım. Namaz her bir Müslüman üzerine farz olan, evet. günde beş defa kılınması farz olan bir bedeni ibadettir. E, tabii e, bu bedeni ibadetin yerine getirilmesi için gerekli olan bazı şartlar vardır. İşte namazın işte kıyamda olmak, rüküye gidebilmek, secde yapmak gibi bahse konu olan kişi ayakları var olduğu halde ayakta duramıyor diyor. Yani kıyamı yapamıyor diyor ki bu konuda haraç yoktur, bir zorluk yoktur. Bu kimse oturduğu halde namazını kılar. Secdesini yapabiliyorsa secdesini yapar ve bu şekilde namazını kılacaktır. Secdesini de yapamıyorsa yani yani secdeye gittiği zaman kalkamayacak bir durumda. Böyle bir felçli bir konumda ise o zaman namazı imaya intikal etmiştir. İma ise baş işaretidir. Yani başını oynatabilecek ıstıtaatı imkanı varsa bu durumda bu kişi namazını kılar. İma ile kılar. Secdesini biraz daha fazla eğilir. Rükyosuna nispetle. Başını da oynatamayacak bir durumda olursa, Göz ile ima var mıdır yok mudur tartışmalı bir konudur ki Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre göz ile ima yoktur. Bu kimse e, o konum itibariyle mesul değildir ta ki kadar. Evet. Ama e, İmam Muhammed olsa gerek tam net olmamakla beraber e, gelen rivayetlerde göz ile kılsın. İyileştiği zaman da onları iade etsin şeklinde bir görüş de var olduğundan dolayı yine ihtiyaç adında kılmasını tavsiye ederiz. Evet. Ama tercih edilen görüş en son olarak baş imasıdır. Dolayısıyla bu kardeşimiz eğer başını hareket ettirerek namaz kılabilecek imkana sahip ise kesinlikle namazını kılmak zorundadır. Ayaklarının felç olması veya diğer uzunlarının felç olması namaz mesuliyetini bu kardeşimizden düşürmez. Rabbim yardımcısı tamam, olsun. Inşallah. Zaten söylüyor ayaklarının olduğunu yürüyemediğini söylüyor kalçasın üzerinde de yürüyor evet. demek ki yani kılabilecek imkanda evet. var arkadaşımızın kıymet izleyenlerimiz devam ediyoruz bir başka sorumuz hocam ben hiç çamaşır mağazasında çalışıyorum mağazanın içerisinde ve sattığımız ürünlerin üzerlerinde açık bayan resimleri bulunmakta ve bu resimleri sürekli görmekteyiz ve bayan müşterilerle muhatap oluyoruz böyle bir yerde çalışmamız caiz midir tabii ki e... Bir erkeğin bayanların bulunmuş olduğu bir ortamda veya bir bayanın erkeklerin bulunmuş olduğu bir e, ortamda mahremiyetine dikkat edememesi söz konusu ise bulunması kesinlikle caiz değildir. Evet. E, tabii ki ama bu kişi maişetini temin etmekte de mükelleftir. Evet. E, belki bakmakla sorumlu olduğu kişiler de vardır. O yüzden biz bu kardeşimize oradan derhal çık e, velevki iş bulamazsam bile demeyiz. Evet. E, kazancı haram olmamakla beraber öyle bir ortamda yani günaha girmesi muhtemel olan bir ortamda bulunması caiz değildir. Evet. Ama kendisine aynı muadilde bir iş buluncaya kadar ki bu konuda gayret sarf etsin, evet. yani daha helal, daha düzgün, kendisini muhafaza edebileceği, harama düşmeyeceği, bu manada kendisine bir iş temin edinceye kadar orada zaruret miktarınca çalışsın deriz. Evet. Ama böyle bir durum oluşur oluşmaz ki bu konuda gayret de sarf etsin, oluşur oluşmaz orayı bırakıp, daha helal, daha gözden yani gözleri harama düşmeyecek belki farklı şekilde harama düşmeyecek ortamlarda iş bulma konusunda gayretli olsun deriz. Evet, Özellikle bu tip işlerde bayanların birçok rahatsızlıkları dile getiriliyor. Erkeklerin özellikle bu tip yerlerde çalışması veya kasada durması kadınları, bayanları çok rahatsız ediyor. Aslında bu tip yerlerde işte bayan kardeşlerimiz hep söylüyor. Mecbur çalışmak zorundayım, şu işi yapmak zorundayım bakan kimsem yok veya ne bileyim çocuğum var eşim de yok. En azından bu tip iş yerlerinde bayan kardeşlerimizin olması daha güzel yani olacaktır. Yani bayanlara mahsus olan sadece evet. bayanların alınmış olduğu Hı -hı. bir yerde ki bizim İsmaila çevresinde Çarşambada bu emsal dükkanlar çok evet. vardır. Özellikle giyimle alakalı ki dışarıdan erken içeri girmesine izin verilmiyor. Hatta vitrinleri olanlar var. Bu da doğru bir şey değil. Hmm. E, vitrin yapmayanlar da var ki Rabbim onların sayısını da çoğalsın. Tamam, bir örnek hiç, olsun bu açısından. Hiç vitrin de yok evet. böyle ki Efendimiz Hazretlerimiz de bu şekilde söylüyor idi. Hmm. E, hala o kanaldan gelen e, kardeşlerimiz de var içeri erkeğin girmesine izin verilmiyor. Hı -hı. Bayan giriyor evet. ve içeride sadece bayanlar var kimse yok. Rahat bir şekilde kendi ihtiyaçlarını orada görüp Hı -hı. dışarı çıkabiliyor. Tabii ki böyle bir yerler e, güzel yerlerdir. Evet. Ama bunun haricinde erkek ve kadının e, karışabilmesi veyahut da işte mahremiyetine dikkat etmeden beraberliklerinin söz konusu olacağı yerlerden kaçınmak şiddetle tavsiyedir. Özellikle iş açacak, ticaret yapacaklar için evet. önemli bir fırsat diyebiliriz bayan kardeşlerimiz açısından. Bir diğer e, sorumuzda hocam. Seferiyken cemaate geç yetiştim. Seferik kişinin mükim e, imama uyabileceğini biliyorum ancak ikindi namazında cemaate son rekatta yetiştim. imama uymaya niyet ettim, cemaate katıldım. Cemaat son rekatta oldukları için selam verip namazdan çıktılar. Ben yetişemediğim rekatları eda edebilmek için ayağa kalktığımda ikilemde kaldım. Cemaat gibi düşünüp dört rekata mı tamamlamalıyım yoksa seferi olduğum için iki rekata mı tamamlamalıyım diye sormuşlar hocam. Seferi olan bir kimse mukim olan imama uyabildiği gibi mukim olan bir cemaat seferi olan bir imama uyması da sahiptir. Hı hı. Ancak e, yapmaları gereken bazı farklılıklar vardır. Şöyle ki. Eğer imam efendi misafir ise, arkasındaki cemaatten mukim ise, misafir olan imam, tabi dört rekattı farz namazlardan bahsediyoruz. İki rekatta selam verdiğinde cemaat selam vermez, ayağa kalkar, üç ve dördüncü rekatını tamamlar. Peki bunun aksi olduğu zaman, yani imam mukim olup da Cemaat misafir ise bu durumda cemaatte yani seferi olan kimse, mukim olan imama uktida eder etmez, ona uyar uymaz namazı dörde intikal etmiştir. Hı -hı. Bu saatten sonra onun namazı dört rekat olacağından dolayı imamla beraber namazına devam eder. Hı -hı. Dolayısıyla namaza son rekatta yetişen misafir birinden veya hatta son rekatı da bırakalım, teşebbüte yetişen birinden bahsedelim. Hı -hı. Yani geldi imam efendi teşehhüddeydi. Allahu ekber dedi tekbir aldı ve namaza girdi. Ve ondan sonra imam selam verdi. Bu kişinin namazı imama uymakta dörde Doğru, intikal etmiştir. Ettikaltı. Dolayısıyla kalkacak dört rekatlı bir namaz nasıl kılınması gerekiyorsa o şekilde namazını kılacaktır. Evet. Yani misafir olan bir kişinin mukim imama uymasıyla namazı dörde intikal eder ama mukim bir e, imamın, şey mukim bir cemaatin evet. misafir bir imama uymasıyla namazı ikiye düşmez. Evet. Onun namazı yine dörttür. Hı. İmam Efendi iki rekatta selam verdiği zaman kalkar namazını dörde evet, tamamlar. Bir diğer sorumuz hocam, bizim ailenin kadınları aralarında gün yapmaktadırlar. Daha önceden bunun caiz olmadığını duymuştum. Yapmayın dediğimde Şafii mezhebinde caiz olduğunu söylediler. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Yüce dinimiz Karzı Hasan namıyla Müslümanların birbirlerine borç vermesini güzel görmüş, hatta teşvik etmiş. Hatta hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah için borç vereni Allah-u kendisine borç vermek olarak nitelemiştir. Hı -hı. Yine e, Enes İbni Malik radıyallahu teala olması gerek e, İbni Maci'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç günü cennetin kapısında Allah için şey, sadaka, nafile sadaka verene on kat sevap Allah için borç verene ise on sekiz kat sevap Döneceğini ifade etmiştir. Hmm. Ve bu hadis-i şeriften yola çıkarak fukaha demişlerdir ki borç vermek, nafile sadaka vermekten daha hmm. evladır, daha faziletlidir. Oysa sadaka veriyorsun, nafile olarak tabii hmm. nafile tabirini kullanıyor zekattan itiraz için. Çünkü farz bir ibadeti asla, nafile bir ibadet farzın yerine gelemez. Evet. Dolayısıyla o mukayese olmasın. Hmm. Allah siz e, e, hasenede bulunuyorsunuz, iyilikte bulunuyorsunuz, karşılıksız olarak bir sadaka veriyorsunuz. Diğer taraftan diğeri borç veriyor ama onu almak, almak şartıyla, şartıyla veriyor. veriyor. O kişi diğerinden daha evet. fazla sevap kazanıyor. Burada borç verme toplum olarak bir yardımlaşma, bir dayanışma olduğunun Hı. göstergesidir. Ama burada e, kişiye yani borç veren kimsenin bütün gayesi Allah için olmadı. Ve burada kendisine asla maddi bir faydanın dönmemesi. Hı. Hatta maddi bir faydanın dönmesi, bir menfaati celbeden borcun faiz olacağına dair var olan rivayetlerde borç veren kimseye fayda sağlayacak bir şartın koşulması veya böyle bir umudun bulunmasının caiz olmayacağı, böyle bir borç vermenin geçerli olmayacağında da yine fıkıh kaynaklarımızda görmekteyiz. Evet. Bu sebeple kadınların genel olarak yapmış oldukları bugün sistemini de bu anlattıklarımız doğrultusunda iki şekilde düşünebiliriz. Birinci olarak e, bugün de yani toplandıklarında muvazzaf olarak işte haftalık veya aylık ödemesi gereken şeyi ödeme mecburiyetinde değillerse hı hı. yani ben katıldım ama ikinci ay vermek zorunda değilim. E, hatta borç veren kimse alacağını istediği zaman da alabiliyor ise bu konuda kimseden bir levim yani bir kınama, azarlama görmüyor ise hı hı. işte ben bu sistemden çıkmak istiyorum dediği zaman çıkabiliyor ve bu konuda ee, belki maddi bir yaptırımları zaten yoktur da ama bir kınama da söz konusu değilse yani bir ceh yemes de söz konusu değilse bu tabii ki tamamıyla masal yalın bir teberudur, yalın bir e, yardımlaşmadır. Gerçekten karza hasem meselesidir ki bunda diyecek bir şeyimiz olmaz. Kişi Allah için borç veriyor. Evet. Ama yok böyle değil de bir anlaşma doğrultusunda herkesle dönüm tamamlanana kadar kimse sistemden çıkamıyorsa. Ee, ve burada borcu veren kimse işte kendisine geleceği zamana kadar bunu isteyemiyorsa... E, bu manada bir fayda temini varsa yani bu hafta ben borç vereyim bir dahaki hafta herkes bana borç versin şeklinde bir fayda söz konusu varsa ki vardır. Günümüzde maalesef e, bu tarzda yapılmaktadır. O zaman bu biraz önce bahsettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere bir menfaati celbeden borç vermedir ki fıkıhta Karzı hasen diye tabir edilen borç verme sistemine aykırı düştüğü için o meseleye haler getirdiği için bu caiz olan bir işlem değildir. Çünkü dinimiz bir insan borç veriyorsa bunu Allah için vermeli ve buradan bir fayda temin etmemelidir. Hı hı. Şimdi bunu çok zaman dillendirdiğimizde diyorlar ya burada bir fayda yok ki. Aslında fayda şudur. Ben borç vereceğim bir takı zamanda siz bana borç vereceksiniz. Evet. Hatta bu sistem e, o derece yaygınlaştı ki birçok ticari kurum, kurum bile bunu referans alarak bazı alışveriş sistemleri çıkardılar. Hı hı. Yani kadınların günü. Bir e, ekol oldu, bir isim oldu, evet. e, beynel milel bir durum oldu ve bunu referans alarak bu sistemle biz işte e, ev satıyoruz, araba satıyoruz, şunu satıyoruz veya bunu satıyoruz. Oysa bu ciddi manada problemli bir sistem, evet. ciddi manada İslam'daki Karz-ı Hasem müessesesini zedeleyen bir sistemdir. Evet. Bundan uzak durmak gerekir. E, Şafi fıkhından bahsediliyor. Bu konuyla alakalı Büceyremi de bir ibare var Şafi kaynaklarında. Haşeti bıceğimi, işte kadınların Cuma günü bir araya toplanıp da yaptıkları günde labes ifadesi kullanıyor. Yani bunda bir masur yoktur. Hmm. Ancak e, kitapta bununla alakalı yani ne yapıyorlardı, nasıl bir yol izliyorlardı, böyle bir bağlayıcılığı var mıydı şeklinde bir bilgi olmadığı için bu ibarenin Biraz önce bahsettiğimiz birinci şık gibi olsa gerek olduğunu düşünüyoruz. Yani e, her hafta vermekle mecburiyeti yok. Verme edebilir, levme e, Gerçekten bir borç verme sistemidir ki o zaman bunun caiz olmadığını söylemek de mümkün değil. Ama yok günümüzde olduğu gibi e, bir anlaşma. İşte herkes dönecek, bu bitmeden kimse buradan çıkamayacak. Çıkarsa artık o tabiri caizse kara listeye alınıyor, bir dahaki gün sistemlerine sokulmuyor. Veyahut da farklı şekilde onlara manevi baskı yapılarak bir takım yaptırımlar oluyorsa bu dediğimiz gibi. Veya bunların hiçbir olmasa bile borç verirken bir beklenti söz konusuysa, ki bu beklenti hepsinde vardır. O zaman bunun caiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Evet hocam. Bir Şunu diğer... da ifade edeyim. Evet. Sözünüzü kestim. İşte bazıları diyor ki bu borç verme değil. ivazlı hibedir. Yani ben bunu hediye ediyorum. Karşılığında hediye alıyorum. Şartlı hmm. hibe. E, fıkıhta bu konuya baktığımız zaman İvazlı Hibe caizdir. Yani ben size bu bardağı hediye ederim diyorum ama karşılığında da siz zaman işte ceketinizi hediye edeceksiniz. Siz kabul ederseniz ben de kabul edersem böyle bir hibe sistemi vardır. Buna ivazlı hibe karşılıklı hibe deniyor. Ancak bu sonuç olarak alışveriştir. Hı hı. Çünkü el ayratu fi'l-ukudi lil lalil la lil-fazi ve'l-muban akitlerde itibar maksadıdır lafza değil. Her ne kadar hediye ettim tabirini kullansam da ben bunu size bir bedel olarak veriyorum, karşılığında alacağım nesneye mukabil. Evet. Sadece bir farkı vardır. Normal alışverişte yani ben bunu size işte ceketinize karşılık olarak sattım, siz de aldım deseniz bu bir alışveriş olacağından dolayı bunu size teslim etmeden önce de bu lazimidir. Yani vermek zorundayım. Evet. Ama ben bunu size o ceket karşımda hediye ettim diyecek olursam bunu siz daha henüz teslim almadan bağlayıcı değildir. Hmm. Yani vermeye de bilirim. Çünkü hibe kabız ile teslim almakla tamamlanır. Sadece bu kadar ifade. Bunu verdikten sonra artık bu saatten sonra alışveriş olmuştur. Ve alışverişte aranan bütün şartlar burada aranacaktır. Evet. Peki gelelim meselemize. Burada sizin vermiş olduğunuz şey nedir? Altındır veya paradır veya dövizdir. Karşılığında alacağınız şey nedir? Yine altındır, dövizdir veya paradır. Hı -hı. Yani paraların birbirleriyle takası, takası söz konusudur ki bu bir sarf vaktidir. Sarfakti ise e, aranan bazı şartlar vardır ki bu şartların da en başında gelen peşinlik ilkesidir. Hı hı. Yani vermek ve almak aynı mecliste aynı anda olması gerekir ki zaten böyle bir uygulamada yoktur şu anda için. Evet. Dolayısıyla bunu ivazlı Hibe şeklinde düşünmek dahi daha büyük bir cinayet daha büyük bir felaket. Yani yağmurdan kaçayım derken doluya yakalanmak şeklinde ifade edilen halk arasında böyle bir durum söz konusu olur ki kesinlikle bu sistem caiz değil. Bundan kaçınılması şiddetli elzemdir. Mezhepler arasında bir değişiklik var mı hocam? Burada? Yok. Bu, Mesela Şafi mezhebine göre yapıyoruz falan işte demişler. İşte o bahsettiğimiz işte. gerekçeden bunu söylüyorlar. Yani Şafi kaynaklarından de geçen o ifadenin Hı -hı. demek ki bu caizdir şeklinde bir algı. Evet. O Olsa oradaki ifadeydi de dediğimiz gibi bir karz, bir borç verme olarak. Hı -hı. Çünkü karzı Hasan müessesesi İslam'ın bir müessesidir. Evet. Yani mezheplerin bu konuda bir farklı görüş yoktur. Hı -hı. Borç vermekte bir fayda olmamalıdır. Bu hadis şerifin talihle alakalı e, bazı zayıflılıklar olsa bile fuka tamamı bunu kabul etmiştir. Hı -hı. Yani bir borç verme, bir faydayı çağırıyorsa, bir fayda ediyorsa borç veren kimseye bir fayda sağlıyorsa böyle bir borç verme. Faiz olacağını, caiz olmayacağını. Hatta bakın fıkıhta süftece denilen bir olay vardır. Hı hı. Nedir süftece? Ee, diyelim ki siz buradan Ankara'ya gideceksiniz. Ben de Ankara'daki bir arkadaşıma para göndermek istiyorum. Size o meblağı versem, yolda o paranın başına bir felaket gelse siz bunu ödemek zorunda değilsiniz. Evet. Çünkü bu bir emanettir. Ama ben bundan emin olabilme adına, bu sıkıntıdan e, yani kendimi kollayabilme adına diyorum ki bunu sana borç veriyorum. Ankara'ya vardığın zaman onu filancı arkadaşıma ödersin diyorum. Gayem borç vermek değil, gayem onu oradaki kişiye ulaştırmaktır. Hı. Bu niyetle ben size o borcu veriyorsam bunun dahi caiz olmadığı, mekru olduğu kaynaklarımıza geçmektedir. Hı hı. Ve bunun fıkıh dilindeki ismi de süftecedir. Evet. Yani dolayısıyla buradaki bir fayda ki bakın yani bir fayda da aslında var mıdır yok mudur bu da düşünülebilir. Ama fukaha böyle bir faydanın dahi borç vermedeki ana temaya, ana ruha aykırı olacağından dolayı bunun caiz olmadığını vurgulamışsa günümüzdeki gün sistemini siz düşünün. Zaten hocam bataklığın içerisinde yaşıyoruz. En ufak bir şeyden dahi kaçınmamız lazım evet. bir Müslüman olarak. E, onun için böyle sıkıntılı şeylere de çok fazla girmemek lazım diyelim ve bir diğer sorumuz hocam aktarayım size. Bedelli askerlikle ilgili bir sorumuz caiz midir? Kulak giren mi hocam? Ya bu devletin çıkartacağı bir yasayla alakalı, devletle alakalı bir meseledir. Nitekim devlete asker lazım olduğu gibi para da lazım olabilir. Hı hı. Bu manada eğer Vazifede olan kimseler böyle bir şey çıkartıyor ve siz de ona layık olduğunuz halde yani bazen liyakat şartları olmadığı halde yalan beyanlarla da bu sisteme girebilirsiniz. Evet. Böyle bir durum söz konusu değilse bunda herhangi bir masul lazım gelmeyecektir. Hep şunu diyorlar ya hocam bizim zamanımıza çıkarmadılar işte iki sene sonra çıkarttılar. Devletin politikasıdır yani evet. şu anda ihtiyaç vardı o zaman ihtiyaç yoktu ona göre bir harekettir. Evet. Neticede evet. bir maslahattır. Amenin bir maslahattır ki olabilir. Evet hocam. Bir adamın üç kızı var ve eşi de sağ. Kişinin sağ olan kardeşlerinin tereke üzerinde hakkı var mıdır? Tereke hisseleri nasıl dağıtılmalıdır diye sormuş olacak. Tereke kişi vefat ettiği zaman geriye bırakmış olduğu mal demektir. Hmm. Ee, bu malda öncelikle yapılmalı yapılması gereken bazı vazifeler vardır ki öncelikli olarak tekvim ve tecihizattır. Yani bu kişinin kefenlenmesi ve defin yapılmasıdır. Hmm. Bu karşılandıktan sonra borçları varsa o tehlikeden geriye kalan maldan borçları ödenir. Borçları bittikten sonra geriye bir şey kalmışsa ve bu kişinin bir vasiyeti de varmışsa bu da üçte birden geçerli olarak o vasiyeti yerine getirilir. Hı -hı. Kalan da mirasçı olarak varislere intikal Hı -hı. eder. Peki e, sualde işte bir hanımı var dedi. Üç tane kız var, dedi. eşi Eşi derken genelde bu ifadeler ölüye nispetle konuşulur. Yani ölen kimsenin eşi, eşi. kalmış, ölen kişinin 3 tane, tane kızı, kızı var. var. E, erkek olduğundan Yok. bahsedilmiyor. Hı hı. E, bu durumda e, hanıma, eşe 8'de e, 1, yani kalandan 8'de 1 verilir. E, kızlara da 3'te 2 oranı, yani 3'te 2 onlar arasında taksim edilir. Hı hı. Kalan da asebe diye tabir ettiğimiz işte o ölen kişinin babası varsa veyahut işte kardeşleri varsa, erkek kardeşleri varsa onlara verilir. Bu hmm. şekilde bir taksime gider Ama tabii daha detaylı başka neyi var neyi yok. Bunlar hakkında daha net bilgi alabilmek için bu kardeşimizi fetva hattını arasın. Evet. Ee, ölen kimse geriye kimleri bıraktı bunu net bir şekilde söylesin. Oradaki hmm. arkadaşlarımız onlara oranlarını söyler. Erkek... Ama burada anlatıldığı üzere evet. bakıldığı zaman hanım e, anne yani kızların hmm. annesine sekizde bir kalacaktır. Ölenin eşine, çocukları Kızlarına da 3'te 2'yi iki pay edecektir. Geriye Geri kalan, kalan ise diye tabir ettiğimiz kardeşine. kardeşlere varsa onlara intikal edecektir. Erkek evladı olunca... o Zaten o zaman o erkek evladı şöyle olacak o zaman. 8'de bir anne alacak, geriye kalanı da ise erkeklere 2, kızlara 1 pay olmak üzere paylaştırılacak. Kardeşlere bir şey... Düşmüyor Sefer. Yani Ölenin kardeşine bir şey düşmeyecek. Evet, burada kız veya erkek evladın olması meselesi var. Bunlara da dikkatli şekilde söylemek lazım. Hocam son sorumuz, ee, bazı hocalar tarafından Hristiyan bir ülke idaresi altında doğup büyüyen ve kendisine detaylı ve açıklayıcı şekilde İslam ve iman hakikatleri tebliğ yapılmamış Hristiyanların da cennete gidebileceği söyleniyor. Buna dayanarak e, dayanak olarak da Said Nursi Hazretleri'nin eserleri işaret ediyorlar bu konuda ki itikadimiz e, itikadımız nasıl olmalıdır diye sormuşlar. Fetret döneminde yaşayanlarla alakalı yani e, iki peygamber arasında yaşayan kimselerle alakalı kaynaklarımızda bazı ihtilaflardan bahsedilmektedir. Evet. Böyle bir kimsenin e, ibadetlerle yükümlü olmadığı, fıkhi hukukla yükümlü olmadığı konusunda söz birliği vardır. Ancak Allah'ı bilmekle mükellef midir, değil midir? Bu noktada maturidilerle eşariler arasında görüş farklılığı vardır. Maturidilere göre Allah'ı bilmekle mükelleftir. Çünkü aklını kullanarak bu kadar e, aleme bakmak suretiyle kişi yaratıcısını bulabilir. Hı. Hı. Hı. E, bulmaması bir kusurdur. Dolayısıyla bundan dolayı mesul olacağını gel. eşariler ise e, bununla mesuliyetin olmayacağından bahseder. Peki peygamber geldikten sonra ee, böyle bir durumda olan, yani tebliğ kendisine ulaşmayan kimselerin durumu ne olacaktır? Bununla alakalı Alûsî'den e, naklediliyor. Ee, İmam-ı Gazali olsa gerek, ki Halil Gönenç hocamızın, ben kitabında okumuştum bunu, e, insanlar üç kısma ayrılacağını söylüyor İmam-ı Gazali. Hı hı. E, yani peygamber gelmiş, din gelmiş, bundan sonraki insanların üç kısma, üç gruba ayrılıyor. Birinci grup kendisine tebliğ hiç ulaşmamış. Yani uzak diyarda din kendisine gelmemiş. Bununla alakalı bir peygamberden ona bahsedilmemiş. Böyle bir kimse kesin olarak cennetliktir diyor. İkinci grup ise tabii bahsettiğimiz o Allah bilgisinin olup olmamasındaki iktiraf baki olmakla beraber. Eşharilere göre bunu söyleyebiliriz. Çünkü onlara göre mesul değildir Allah'ı bilmekte. İkinci grup ise bir peygamberin geldiğini biliyor, görüyor. Buna rağmen inanmıyor, iman etmiyor veya farklı itikatlara sahip oluyor. Bu kişi ki günümüzdeki Müslüman olmayan kişilerin durumu gibi evet. bunlar ise cehennemliktir. Bunun Hristiyan, Yahudi veya şu veya bu olmasının önemi yoktur. Hı hı. Kesinlikle bunlar cehennemliktir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde Allah katında kabule şayan olan din İslam, İslam dini olduğu ifade edilmiştir. Bizim itikadımız bu şekilde evet. olmalıdır. Üçüncü grup ise e, Gazali bunu anlatıyor. Müslümanlar Deccal'ı nasıl görüyor ise bu kişilere de Müslümanlar böyle gösterilmiş. Hmm. Peygamber bu şekilde anlatılmış ve bu manada e, bir gerçek bilgi edinebilme imkanına da sahip değillerdi. Hmm. Bu kişiler için İmam Gazali diyor ki cennetlik olacağını umarım diyor. Kesin ifadesi yok ama umarım tabirini kullanıyor ki onu da tabii birçok derilerden çıkartılabilir. Çünkü Mevla Teala Hazretleri biz Resul göndermediğimiz, elçi göndermediğimiz kişi azap etmeyeceğiz dediği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. E, mükellefiyet e, kişinin teklife muhatap olmasıyla alakalıdır. Bu kişiler bu manada bir teklife muhatap mıdır, değil midir? İşte e, Gazali'nin anlattığı gibi bu üç kesimde meseleyi değerlendirecek olursak, ikinci kesimin e, muhatap olacağı aşikardır. Evet. Birinci kesim ki şu anda belki dünya üzerinde böyle bir kişiyi bulmak mümkün değildir. Çünkü illa ki ona tebliğ ulaşır. E, belki çok, çok uzak bölgeler, bölgeler var vardır hocam. ki evet. teknolojinin girmediği yerler vardır. Ulaşımlı hmm. gerçekten zor olan bölgeler vardır. Onlar için belki İnsanlar diyebiliriz. İnsanın girmekten çekindiği yerler de var evet. artık hocam. Üçüncü bu grup olarak baktığımız zaman ise hani dediğimiz gibi yani Müslümanlar Deccar'a nasıl bakıyorsa hmm. bu kişilere de peygamber öyle lanse edilmiş ve doğru bilgi edinme imkanı yoksa e, bu için içinde e, affonlacağı umulur ifadesi kullanıldığı hmm. için bunlar hakkında da bir şey demememiz bizim için ihtiyat olsa gerekir. Evet hocam metisiyenlerimiz programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sorularınızı bizlere ilmeletlalegul.tv lalegül tel adresinden gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişe yapmış olduğumuz programlarımızda lalegül tv.com teradesinden tel adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla himayet olun. Hoşça kalın.